Elhamdülillahi Rabbi'l âlemin ve vesselam ala Resuluna Muhammed ve ala âlihi ve sahbi Şimdi İmam Gazali Hazretlerimizin dersinden devam edelim bir kısa. Vâlem evladım şunu bil ki. Enne ba'dâ mesâ'ili kelleti sâ'ilten 'anâ bana sorduğum bazı şeyler var. Ee, hep bazılarını cevap veriyorum. Bazıları da mesela diyorsun ki visâlin lezzeti yani Allah'a kavuşmanın tadını soruyor. <gülüyor> Tecellilerin sırları. Yani allah Teala kuluna tecelli eder, nurundan açar. Bunları sırrım. Mükaşefatın sırları. Yani ne demek? Keşif, manevi alemden perdeler açılır. Hicaplar kaldırılır melekler görünür, ruhaniler görünür, ruhallar halindeki zatlarla görüşürür falan filan bunları izah etmek ibareyle anlatmak zor suretlendirmek temsili yani misal aleminde yani şu şekilde izah etmek göstermek örneklendirmek mümteniyor yani mümkün değil sen de bana diyorsun ki bunları bana anlat mektupla Diyor, Evladım, la bu cevabı ha. Bunların cevabı doğru olmaz, bil kitabeti. Yazıyla bunların cevabını vermek doğru olmaz. Bunlar yaşanacak hallerdir. Vel kavli, konuşmakla da yazıyı bırak, hadi görüştük. E görüşsek de ben sana anlatsam, yine anlatamam. Niçin? El-İntebluh, eğer sen ulaşırsan tilgel halete o makama... Tarifin manevi hallerin ne olduğunu anlayabilirsin. Ve illa ulaşamazsan ben Tealeme amle müstehiilat senin bunları bilmen imkansız şeylerdendir. Liennya çünkü bunlar nedir? Zevkiyun tadımlıktır. E Şimdi adam baklava hayatta hiç yememiş, hiç baklava devce şey bilmiyor. Bazı var dünyanın her yerinde baklava bilmezler ki. E şimdi orada birisi anlattı. Ben Türkiye'ye gittim işte baklava yedim falan. Öbürü de diyor sana ki ya sen Türksün he, ee, o zaman baklavayı biliyorsundur. Ee, bana bir anlat baklava nasıl? Ya şimdi ben sana kaç sayfa kitap yazsam veya sabaha kadar muhabbet yapsam ben sana baklavayı nasıl anlatacağım kardeşim? Anlatamadım. Çünkü zevkidir. Tadır, tadarsan anlıyorsun. Ağzına bir Yudum baklava koysam senin anlatmalıyım yok O zaman ulaşırsan o makama yani sen onu ağzına alırsan anlarsın. Değilse anlatmakla anlamazsın. Ve kullu ma'kunu zevkiyen bir şey tadımlıksa tatmaya bağlıysa laz laqinu bi'l kavlihi. Onun yazıyla sözlen tarifi doğru olmaz. Yani mümkün de olmaz. Ne gibi ki halavetin pulvi tatlının tadı gibi. Yani sen bu tadı ağzına alırsan tatlıyı anlıyorsun. Ve mürâretil mürr, acının acılığı gibi. Yoksa bunu, sen ağzında tatlı yokken, hatta safran e, bozukken, ağzın safralıyken, ağzın avu gibiyken, ben sana tatlıdan bahsetmekle senin ağzın tatlanmaz. La yorafu illa Bu ancak zevkle bilinir. Yani tadarak. Kema hukiye Nitekim nakledilmiştir ki, en innînen bir adam cima gücü yetmiyor. Annin yani iktidarsız, kısır başka kısır iktidarı vardır, çocuğu olmaz. Annin ne demek gücü yok, birleşmeye gücü yok. E, bu adam ketebe ile sahibi bir arkadaşına mektup yazmış. Arif ni lezzetel müjameati bana cima'ın lezzetini anlat. İmam Gazali bu yani ee fekeyfete günü bunun tadı nasıl oluyor fekeyfete bir bir adam da cevabında yazmış ya fulan inni kuntu illel an hasib tüke ne fakat ey arkadaş ben seni bugüne kadar sadece iktidarsız olarak tanıyordum vel an araf denneki inninul ve ahmeku şimdi anladım ki sen sadece iktidarsız değilmişsin üstelik ahmakmışsın niçin Den nazil lezzete zevkliyetün bu lezzet nedir? Tatmaya bağlıdır. İntaslı tarif gücün yeterse anlarsın. Allah sana bir gün bu gücü verirse cima muafak olursan anlarsın. Vellâ la ve vasûha bil kavli vel kitab. Yoksa sözlen, yazıyla bunu anlatmamız doğru olmaz. Buyurmuş bu mübarek zat. 13'ün bizlerde inşallah manevi hallerin tadına varacağız. Zelkine ereceğiz. Yolundan gideceğiz. Ya da erenleri tanıyacağız. Kendimiz tatmasak da tadanlara inanacağız. Sen ayı görmedinse diyor. Ayı gözleriyle görenler gördük diyorsa kabul et. Fıkırta bile Ramazan oruç tut, Şevval oruç aç, bayram et. Neye göre? Son buluyor o. Yeti Görünce tutun, görünce açın. Peki herkesin görmesi mümkün mü ilk gece? Ama herkes başlıyor uca. İdalem tara hilale fesselim li'anasin ra'awhu bilabsari. Sen hilali görmedinse gözleriyle görmüş doğru dürüst adamlar varsa onlara teslim oluyorsun, değil mi? Burada da Allah'a kavuşmak vardı. Seyrisülük vardır, manevi yollarda ilerlemek vardır, keramete ermek haktır, Allah'ın dostlarında ne haller vardır, biz bunları tadamasak da yani tanıdığımız Mahmut Efendi Hazretleri gibi büyüklerimizden gördüğümüz kadarıyla o da zaten ittihahilinden değil, o da hiç bende bir şey yok der ama biz onların mesela bu işi tattıklarını fark ettik, fark ettik. Onların tatlıklarından tadabildik mi? Tadamadık diyebiliriz. Bir nebze, bir zerre, belki suret, belki misal. Allah'ım hakikata çevirsin. Ay. Taklitlerimizi tahkik buyursun. Ay. Mecazdan kurtarsın, hakikata nakletsin. Suretten kurtarsın, amin. Önümüzdeki derste ee, buyuruyor ki, Ey velvelet bazı mesailik minazil kabileti. Senin sorduğun tecelliler, keşifler, sırlar, bu kabildendir anlatamam. Ve emmel bazüllezi yesekimul cevabülev cevap vermek doğru olan bazılarını fakat zekarne ihya-ül ulüm, ihya-ül kitabında beş cilt zikrettik. Ve gayri diğer <gülüyor> kitaplarımız da var. Ve burada da anlatacağız. Nübezen <gülüyor> minhu birkaç parça, küçücük risale bu, küçük. Kızlar birkaç parça anlatacağım. Menüşi roleyi onlara temas edeceğiz. Fene Fenegulü diyebiliriz ki. ve ale's salih umur önümüze gider budur. Salikin Allah yolcusunun cennete gitmek isteyen, ebedi azaptan kurtulmak isteyen, dünya ahiretini mamur kılmak isteyene dört şey gerekir. Şimdi bu dört şey önümüze gider. Herkese lazım. Dünya ahiret kurtuluş bu dördü yapacak. Bundan kurtuluşu yok. Bakalım neymiş? Bunları sayarız rahman. Şimdi ne buyurdu? Geçen derste. Allah yolcusuna ne lazım? Gerekli kesin evbaat umur. Dört şey lazım. Hatırlıyor musunuz? Dört dedik de öyle bağladık. Evvelül emri işin birincisi yani çok şeyler soruyorsun bana hepsinden cevap vermek e, uygun değil manevi haller var zevkler var tadımlık işler var anlatamam dedi tasavvufun inceliklerini de sormuştu ya senin bilmen lazım herkese bildirmen lazım ki Allah yolunda e, giden ve bu gece ölse bu gece ölse yarın ahirettir. Bugün dünyadır, yarın ahirettir. Yani dünyanın hepsi bir gündür, öldüğün günden sonrası yarındır, ahirettir. Sana ne lazım? Şimdi bak, para kazanmaktan, çocuğuna bakmaktan, işte karın var, anam var, babam var, herkesin kendine göre sorumlulukları var, işte hobileri var, zevkleri var, idealleri var, beklentileri var falan. Olan hiçbiri sana vacip değil. Vacip değil yani. Ancak tabii anana baban muhtaçsa bak bak o vacip o başka. Hanımına bir yemek vermek, kadını öldürmemek. Vacip bunlar ayrı bir şey onu demiyor Geri kalan bizim vacip olmayan lüzumsuz işlerimizi kasteler. Sana vacip olan dört şey. Evvelül emri, şimdi bu gece bu dördünü günde söyleyeyim inşallah. Bir derste dördün şey edelim de şimdi ders ders atmasın. Birincisi, i'tikadun inanç. Halbuki bu molla onun derslerinde çok bulunmuş talebe. Şimdiki müftüler bu mektup yazdığı ey oğul dediği zatın talebesi bile olamaz. İmam Gazali'den direkt okumuş yani. Ona bile ne diyor? Mektubatta da hatırlarsanız İmam Rabbani' hep. Yani şeyhe mektup yazıyor. Halifesine mektup yazıyor. Onun halifesi falan ne demek biliyor musun? Öyle şey yok yani dünyada. Rabbani direkt halifeler이야. Halifesine bile mektup yazıyor. Ne diyor? Evvel ayitukat ya efendi hazretleri biz artık yani bize de itikat nasihatı yapma falan denecek bir durum görünüşte de kimse öyle demez de haklı olan. Bakın lan yine. O zata eyyüel veled eyyüel diye özel bir mektup yazıyor bunu. Bakma şimdi biz bunu ders yapıyoruz. Bu özel bir şey. Ama o o kadar ilim yutmuş yine de diyor ki evvela itikadün inanç olacak sahihün sıhhatli olacak. Nasıl ki vücut sıhhatli olursa faydalanırsın. Vücut fasit olursa, bozuk olursa, bir yerinde tümör olursa bütün vücut ne olur? Ölüme mahkum olur. İtikadın sıhhatli olacak. La yekûnü olmayacak. Ki o inanç içerisinde ne olmayacak? Bid'atün. Bid'atün ne demek? Sonradan çıkan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeden sonra çıkan bir yenilik ve bir reform reformistlik o itikat içerisinde olmayacak. Yani 72 sapık fırkanın inançları gibi hadis-i şerifte buyurulduğu üzere ve sedefteri kummeti selaten ve benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek küllüm filhaviye hepsi cehenneme girecek İlla vahide bir tanesi selamette kalacak. Bu hepsi cehenneme derken onlardan da imanını kurtaran varsa cehenneme girip itikadının bozukluğu kadar yanıp çıkacak. Ama ehli sünnet olmayanlardan hiçbiri direkt cennete gidemeyecek. Direkt cennete gidenler ancak kimlerden olacak? Ehli sünnetten olacak. Ama ehli sünnet olanı da hepsi direkt cennete gidecek demek değil. Günahları varsa, günah miktarı cehenneme giren de olabilir. Bu mesela yani bidat yenilik taşımayacak. Ehli sünnet vel itikadı üzere olacak. Birincisi sahi itikadı olacak. Önümüzdeki derslerde bunlar sırayla anlatılacak inşallah. Bid'at olmayacak. Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve döneminde olmayan bir inanç he? Olmayacak. Sahabe-i kiram içtihat ettiler mi? Ettiler. İhtilaf ettiler mi? Ettiler. Kavga bile ettiler mi? Ettiler. Savaş bile ettiler mi? Ettiler. Bütün bunlar ne üzerinedir? Hep fıkıh meselelerindeki içtihatlerdir sahabe itikadi bir konuda ihtilafı var mı? Bir tanesinden kabir azabı yok diye bir rivayet göster. Bir tanesinden kaderi inkar eden bir rivayet göster. Çünkü itikadi meselelerde ihtilaf etmediler. Anladın? Bunu burayı iyi anlayın. Bazı ihtilaflı meseleler oldu. Fıkıh meselelerinde. Veslihani ikincisi bizi çok ilgilendiriyor. Tevbetün e, Nasuhun ee, insana nasihat eden devamlı önüne dikilen bir tövbe yani hepimiz tövbeye muhtaç mıyız? muhtaçız hiç ben tövbe etmeme lüzum yok diyecek bir kişi var mı aramızda? var mı? Allah. dünyada var mı? Allah. ben Allah'a günde yetmiş kere istiğfar ederim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetmiş kere istiğfar ediyorsa bizim kaç kere etmemiz lazım? yetmiş <gülüyor> bin kere Halbuki yetmiş kere bile ediyor muyuz? Etmiyoruz. Namaz kılarsak peşine müezzin estağfurullah falan diyorsa işte belki müezzinler çoğu da nasıl müezzin diyor. Diyor o da onu bile demiyor. <gülüyor> ya müezzinin yediyle sen doluyor musun? Sen de istifa edeceksin daha. O akşamdan sonra La illallah, öyle şey, bizim ee, Kartal'a Efendi okuyor. Bakıyorum millet içi okumuyor. <gülüyor> diyor ki nasıl olsun, okuyor diyor. Ya onun okuduğundan sana cevap gelmez ki. O dinleme sevabı başka. O Kur'an olursa dinleme sevabı var. Bu zikirdir. Sen ne yapacaksın on kere? Nasıl tevbesi. La tercihubadih. Ondan sonra dönüş olmayacak. ile zelleti. Bir daha ayak kayması. Yani günaha dönüş olmayacak. Olmayacak derken insan mıyız? Düşme tehlikemiz var mı? Var. Ama tevbe ederken niyetin nasıl olacak? Bir daha günaha dönüş olmama fikri olacak ama sen yine düştün düşmez kalkmaz bir Allah diyeceksin yine tövbe edeceksin başka çare var mı? şeytan sana derse ki sen kaç keredir tövbe ettin bozdun bir daha da tevben kabul olmaz onun için sen günah devam et sen de ona ne diyeceksin başımdan git çünkü Rabbim bana ne buyuruyor günde yetmiş kerede bozsan 70 kere de dönsen yine kabul. Mevla bunu niye bu kadar açtı? Şeytana bizi bırakmamak için. Yoksa şeytan hepimizi ne yapacaktı? Kapacaktı. Birkaç kere bozanı bir daha ebedi iflah olmayacaktı. Kurban oldum sana. Şeytana bırakmadın bizi ya Rabbi. Ya Rabbi kurban oldum sana ya Rabbi. Bizi gören bir düşman musallat ettin bize. Biz onu görmüyoruz ya Rabbi Ama sen onu görüyorsun. O seni görmüyor ya Rabbi. Sen de onu yakala ya Rabbi. Bizden uzak eyle yavrum. İşte uzak uzak yani sohbete yakın olsan şeytan senden uzak olur. İlimden çok kaçar. Bilgiliden çok kaçar. Yani sırf ibadet yapsa, sohbet ilimle uğraşmasa dinlemese ondan çok kaçmaz. İlimliden kaçar. Çünkü neden o onun e, açığını bilir. Çünkü il, ilim olsa onu kandıramaz. Ama cahilin sofusunu kandırır. Fıkıh ilmi olmayan bin tane sofu olsa sabaha kadar namaz, akşama kadar oruç hiç dünya kelamı yok bir tane de fıkıh ilmini iyi bilen bir hoca olsa şeytana deseler hangisi sana zor der ki bu fıkıhçı bana çok zor der bin tane abitle baş ederim bununla baş edemem der anladın ilim illaki bir kurtuluş yolu gösterecek inşallah siz cemaati sohbeti bırakmazsanız İlimden nasibiniz artar. Çünkü kitap çok okumadığınızı biliyorum. Bari dinleyin. Şimdi, tevbede ne şart var? Bütün günahlara pişmanlık. Ondan sonra bir daha, en ufak küçük, zelle diyor bak. Bir daha günaha dönmemek demiyor, lafa dikkat et, zelleye dönmemek. Yani bir daha en ufağına bile dönmemek. Ha niyetin bu olacak. Şimdi tevbenin kısımları. Bir var tevbetul halas, yani seçkin kulların tevbesi. Bunlar, Dünya fikirleri gelse aklına, bir vesvese gelse veya azimetle amel edecekken ruhsatla bir amel etse evetim yani bazı fıkıh meselelerinde vardır bazı meselelerde ruhsatlar vardır ama nakşi tarikatında yani azimetle amel esastır evet hep azimeti tercih eder ama e, Allah Teala ne var ruhsatlarının da yapılmasını sever diyor. Ne gibi? Yolculuğa çıktın mı? Oruç, farz. Değil, seferi olduğu zaman açmakta izin var mı? Vardır. Bu nedir? Ruhsattır. Ama ben oruç yolculuktayım ama hem de tutacağım. Hani Ramazan'ı söylüyorum. Derse bu nedir? Azimettir. Şimdi o yüksek makamı olursa burada bir ruhsat lahmel etse ondan bile tevbe eder. Ama makamı çok yüksek. Bizim gibileri için konuşmuyor. Bunlar seskin kullar var Daha seçkin. Onların tevbesi nedir? Kalbine Allah'tan başka bir şey gelse bir anda hemen tevbe eder. <gülüyor> Biz ne yapmamız lazım? Biz de estağfurullah otomatiğe bağlamamız lazım. Çünkü kalp çift çarçısı sıralı geliyor ya başka yere. Estağfurullah estağfurullah gezer. O da lak sana girer. Çünkü dilden istiğfarın da bir daha tevbe istiğfara ihtiyacı vardır. Neden ki sadece dilde kalmıştır. Kalbe inmemiştir. Bir an kalbine Allah'tan gayrı bir düşünce gelse işte bizim bizim Mahmut Efendi adleri gibi zatlardan bahsediyor herhalde. Gördüğüm tanıdığım kadarıyla. Değil mi? Yani öyle bir zat gördüm yani. Gördük tanıdık yani yaşadık. Var yani böyle insanlar var yani. Evet. Elhamdülillah Allah başımızdan eksik etmedi. Amin. Ne kadar anlatsak azdır onu. Ne kadar ismi Şerif'ini bahsedecek feyiz yağar yani. Evet, ondan hiç, biz her şeyi ondan öğrendik, onsuz hiç adım atamayız biz, şimdi büyük günah işleyen, adam içki içse zina yapsa ne kadar pişman olur tövbe etse diyelim bir adamı bu Allah dostları da bir an Allah'tan gayrını düşünseler o kadar büyük günah gibi onlara öyle gelir yani, bizim için hiç günah bile değil yani ama işte mertebe meselesi onlar Mevla'nın murakabesiyle istigrak halindeler. Tabii peygamberlerin makamı bu. Bir de ehassu levliyanın yani velilerin geneli değil, çok seçkin olması lazım. Veli çok olabilir ama en seçkinlerinin makamıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor, "İnnehu levhano ala qalbi." Benim bile kalbime bazı bir bulut geliyor. Bu hadis Mü Müslim'de geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Benim bile kalbime bazen bir bulut geliyor. 13'ün günde 70 kere af isterim. Şimdi o bulut ne bulutu? O bulut ne bulutu meselesi? Ha. Allahu Teala'nın öz zatından başka bir şey mesela ismini düşünüyorsa Allah'ın veya sıfatlarından bir sıfata takıldı, tealluk etti, alaka kurdu, hemen istivar ediyor. "Yok ya Rabbi ben senin öz zatını düşünmem lazım." Anladınız mı? Mevla'nın ismiyle sıfatıyla bile meşgul Olmakta öz zat. Çünkü onun e, sarı Miraç'ta buyuruyor. Gözü kaymadı, kalbi kaymadı. Hep bana yöneldi. Hiç sağ soluna bakmadı. Kalbi de zerre kadar başka bir şeyle alakadar olmadı. Ayet kerimede. Bu yüksek makam. Onların bizim kalbimize zaten bizim kalbimize perde merde ara sıra gelmiyor. Neden? Bizimki zaten kılıflı, perdeli <gülüyor> ara sıra perde biraz açılıyor. Böyle sohbette falan, Kadir Gecesi, Berat Gecesi falan, Kabe'de falan. Ara sıra bizim perde açılıyor ve o perde açıldığı zaman acayip bir feyiz yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Vallahi ben öyle birkaç feyizlik yaşadığım şeyler var. dünyayı ahireti versen almam. Ahireti de almam yani. Öyle bir haller geldi yani. Hani bana seni gerek seni falan bir şeyler olduk ama kaç dakika sürdü yani. Onun için perde arasına bizden açılıyor. Neyse tatmadık demeyelim. Ben. Hepten de görmemişim çocuğu değilim. Tuttum yani. Ama devam meselesi. Senin işte ömründe üç beş kere yaşadığın hali. O mübarekler her an yaşıyor. E bunda nasıl günah olacak? Devamlı Mevla ile beraber ya işte. Aa işte makam. Şimdi geldik bizi alakadar eden avamın tevbesi. Avam kim? Avam sıradan nas. Yani sıradan ishala bizim tövbemiz. Günün günahlardan Allah'a dönecek. Nasıl günah? Büyük olsun, küçük olsun. Allah'ın hakkı olsun, kulun hakkı olsun. Şimdi bunun tafsilatı ne kadar sürer? Sabahlara kadar sürer. Ama Hadimi Hazretleri, bu Risalemizi şerh eden büyük veli icmalen, yani kısaca bir tafsilat yapmış. Onu anlatmak zorundayım. Şimdi günahlar, tevbe edilmesi istenen günahlarımız ikiye ayrılır. Ya Allah'ın hakkıdır, ya kulların hakkıdır. Buraya dikkat edelim. Hepimizin en önemli meselesi. Allah-u Teala'nın hakkıyla ilgili günahlar kaza ile tevbe edilebilir. Yani tevbe ettim, istiğfar ettim yetmez. Ne yapılacak? Kaza. Mesela namazlarda neyin var? Kılmadıklarım var. Bu kılmadığın namazlar mutlaka ne olacak? Kaza diyor. Bu şimdi bazı ilahi açılan ne diyorlar? Namazın kazası yok diyor. Bu şey bıraktım mı gitti diyor. E sen de cehenneme gitti. Ne olacak? Namaz gitti sen de gitti. E bari kaza at. Kaza şart. Bak bütün ulema bunu söylüyor. Peki bu kaza neye göre yapılacak diyor. E, kaç, kılmadığı namazların sayısını biliyorsa sayıya gön. Nasıl sayı? Adam 60 yaşında başladım diyor. E o zaman bu 11 yaşından 12 yaşından en geç gulu şeyini koyacak. Oradan ileri ne oldu? 48 sene bunun nesi var? Var böyle adamlar değil mi? Yani var adam 80 yaşında da tövbe eden var. Ne, ne yapacağız yani bu adama? Kazası var. namazlar kaza edecek. Peki sayıyı bilmiyorsa bulunduğu zamanından galebeyi zannına göre ne kadar namaz geçirmiştir? Fazla fazla hesabı da fazla fazla yapsın ama aşağı bırakmasın yani. Alt rakamdan tutmasın işi. Üst ihtimalden bazarsın. Ve böylece fazlasıyla onları bir defter tutsun, kaza etsin. en kolayı ne yapsın diyor, mesela e, üzerime kazaya kalan ilk sabah namazı, üzerime kazaya kalan ilk öğlen namazı veya siz öbürüne daha alışmışsınız, üzerime kazaya kalan son öğlen namazı, üzerime kazaya kalan son ikindi, o zaman ne oluyor, ondan sonra bir evvelkisi son oluyor, ondan sonra bir ev, çünkü zimmetten borç düşünce bir geriye doğru gidiyor, Böylece bu kazalar bitecek. Tamam? Ya ben bir zat görmüştüm yani 30 seneli 40 senelik kazayı, e, ama tam dönüş yapmıştı, anlı nasır bağlamıştı secdeden nur gibiydi, Evli Allah'tan olmuştu o zat. Ama işte övence de çok maymundan yaratıldığımıza inanıyordum diyor. O kadar da şimdi bey olunda haracını yemişlerden eski. Şimdi vefat etti kabrini nur olsun. Amin. E, o mübarek adam mesela. Yani belki de yemedi içmedi hakikaten de esasen de doğrusunu yaptı çünkü her an ölebilirim diye zaruretinin dışındaki bütün vakitlerinde kazalarına tahsis etti ve anında ben böylece nasıl bağladığını gördüm ya secdeden kazalarını yaptı ya yapmak lazım. E sen şimdi aman arada bir kere kaza kılıyorsun kaç senelik kazan var on senelik arada bir kaza kılınır mı ya? Sen ahirete ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? Ezdileceğim geldiği zaman, ezdileceğim geldiği zaman sen nasıl cevap vereceksin? Evin bırak beni de kazalarımı bitirmedim. Peki Allah sana kazanı bitirmiş muamelesi yapar mı? Ne zaman yapardı? Sen eğer zaruret ihtiyaçlarının dışındaki tüm vakitlerini kaza namazlarını borcunu ödemeye harcasaydın ama ömrün vefa etmeseydi Rabbim sana bitirmiş muamelesi yapardı. Ama sen ki gevşekten aldın, 10 senelik kazayı 15 senedir ödemiyorsun hala. E senin yandın sen. Bir vakte 80 sene yanarsın. Bir vakte 80 sene yanarsın. Ya bu Allah affeder, onu ben bilmem. Haberler, rivayetler böyle. Afetmeye ihtimali veriyor ama o sana denk gelir mi, gelmez mi, onu bilmem. Çünkü imanla ölürsen inşallah mutlaka sonunda cehennemden çıkarsın. Yani ama nasıl ihtimal göze alıyorsun ki ben olmazsa bir 5000 sene falan yatarım ne yapalım artık çare yok şimdi burada 10 senelik kazayı nasıl kılayım kardeşim ya ya sen nasıl 5000 sene falan göze alıyorsun 5 dakikayı nasıl göze alıyorsun cehenneme iman ettiysen ateşin yaktığına inandıysan bir saniyeyi nasıl göze alıyorsun kurban olduğum Allah gösterme bize ateşi ya. biz zayıfız dayanamayız yarım ilk sual namazdandır cevap veremediğin anda ateş dolar ilk sual namazlandır ve taharettendir, gusüldendir ve temizlenmektendir ve üzerine idrar sıçratmamaktan efendim elbiseni temizlemektendir hadesine nece setra avret, avretini örtmek örttüğün elbisenin de temiz olması bu elbisen temiz olacak Kıldığın yer temiz olacak, bedenin temiz olacak. Üç tane temizlik var. Üzerine atlatırsan, sıçratırsa, kurusa bile üzerinde, elbisen temiz olsa bile bedenin pis olur. Üzerine sıçratırsan, elbisede de kalırsa elbisen pis olur. Anladın mı? Yerine, kıldığın yerde bir şey sıçratmışsan, oraya mekan pis olur. Bu da kabir azabının en büyük sebebi olur. Evet. Oh. Temizler yani. Şimdi bu kazalar yapılacak. En ihtiyatlısı nedir diyor biliyor musun? Sen dur. Seni öyle borçlu çıkarabiliriz ki istersen. Bu hocalar istersen maliye müfettişi gibi, trafik polisi gibi bir, bir ceza yazar. Ha Diyor ki kerahatle kılınan namazları da kaza etmek çok ihtiyatlıdır. Ne olacak? <gülüyor> Kıldığını bir daha kıl. Devir lazım gelir. Onu da bir daha kıl. Niye? Doğru öğrenmezsen sonsuza kadar kerahat mesela nedir diyor tadili erkan eğer diyor rükudan kalktı mı tam durmadı iki secde arasında tam oturmadı işte tadili erkan risalesi yazdım size onu var ya onu böyle en büyük evliyanın nuskasını alıp takmaktansa üzerine aa bana falan cezat muska yazdı kurşun geçirmez falan gel deneyelim dediğimi de hemen kaçıyor itikadı da zayıf ondan sonra sana en büyük nuskadan faydalı koruma tadili erkan risalesi var ya bu fakirin. Hiçbir yerde bulamazsın onu. Ne kadar şey, onu inceledim, inceledim, inceledim. Madde, madde, madde. Tadili erken neymiş? Tadili erkana riad etmeyen bir namazda kaç bin tane günaha giriyor? Bir namazda kaç bin günah? Bir matematik yapmış orada. İman bir gibi kitaplarından aldı bir matematik yapmış bir çarpmış bir çıkartmış bir bölmüş bir namazda ne kadar günaha girdiğini namaz kılmayanlar tulum zaten onu bir şey demiyor kılanın ne kadar günaha girdiğini niçin tadili erken yok Tadil erkansız kıldıklarını da diyor ama diyor kesin hiç kılmadıklarını kesin bildiğin hiç kılmadıklarını önce kaza et onlar biterse de diyor kerahatle kılındığına Düşündüğünü de ne yapıyor? onu Onda kaza. Onun için Efendimiz Hazretlerimizin usulünde ne var? Kerahat da kılınan da ya Sakalsız imamın arkasında namaz caiz midir? Caizdir. Nasıl değildir atıyorsunuz oradan be? <gülüyor> Ana! 40 senedir el sünneti anlatıyoruz hala anlamadılar ya. Sakalsız imamın arkasında namaz caizdir. Ama kerahat var mı? Var. Kendi kıldığı namazda da sakalını tıraş edenin karaat var. <Gülüyor> <Ha. Gülüyor> Vefi salat nefşi'yi kâraat ben sahibi diyor ki kendi kıldığı namazla mekruhtur diyor. <Gülüyor> İmam olması değil. Ya. Yalnız bir kötü haberim daha var. Bu gece de bayağı bir sizi şey ettim ama bir tutandan aşağı olursa onda da karaat var. Çünkü esas sünnet nedir? ben doğrusunu söyleyeyim kardeş. ben doğrusunu söyleyeyim isteyen gelmesin dinlemesin beni alakadar etmesin. Evet. kerahat var bu kerahatlerle kılınanı da diyor e, ihtiyat yani gerekir demiyor bak dikkat edin İmam-ı Hadim Hazretleri tabi bu meseleleri ben kerahatı ben anlatıyorum misallendiriyorum da kerahatla kılınanın da iadesinde ne vardır? ihtiyat vardır Efendim Hazretleri bu işlere çok dikkat eder sakatsızın arkasında kılar mı? kılar ama sonra e, yeniden onu kılar mı bir daha? Kılar. namaz olmadığından mı? değil namaz oldu kerahat kalksın diye 4 mezzet müthüsü hala eder hazretleri buyurdu ki cemaattan ayrılmayacağız ama sonra da kerahat kaksın diye tekrar iade kılarız Mekke Medine'deki namazlar hakkında da çok soru soruyorsunuz Mekke Medine'deki namazlar hakkında da aynısı geçerli midir? Geçerlidir. Anladınız mı şimdi? He ne anladınız hiç. İşte, anlayın işte. Çünkü birçok keraat var. Bir tane keraat yok. Birçok keraat var. Anladın? Mı? Kadınlar önde kalıyor. Yanda kalıyor. Önünden geçiyor. Böyle bir var. Ama cemaatle kılınacak mı? Mutlaka kılınacak. Yüz bin namaz sebabı var. Sen şimdi ben keraatsız kılayım diye gidip tek başına kılarsan, o zaman galis keraata girersin. <gülüyor> en galiz keraat. Çünkü cemaati kaçırmak kadar büyük keraat olur mu? Cemaatla kılınacak şart. İmam sakatsız da olsa yani, cemaata gidilecek mi? Gidilecek. Ancak şeraata inanmıyorum falan diyorsa, o zaten mürtet olmuştur. Onun arkasında kılınır mı? Kılınmaz. Hepten kâvurun arkasında da kılınır demedik yani şimdi. Şeraata inanmayan sakallı da olsa gavur olur. Onu sakalı kurtarmaz. Şerat Kur'an. Bunları farklı. Birisi geldi bana bizim imamın arkasında namaz olur mu? Ne bileyim senin mi mahkum dedim ya. <gülüyor> Dedi bizim şeraatı inkar ediyor. biz de mahkemeye verdi şeratçı diye diyor. E dedim sen daha nasıl kılıyorsun? Nasıl soruyorsun? Bu o kadar aklın başında yok mu? Kur'an demek. Evet. Şimdi bunun kazaları böyle. Tevbesi, Böyle. Ha öldükten sonra iskağıt salat diye vasiyet var mı? Cık. Var. Vasiyet etse yani namazlarından bazılarının telafisi için vasiyet etmesi caiz midir? Caizdir. Fakat ben nasıl olsa öyle eksik ketik namazlarım varsa iskağıt salat vasiyet yapmışım o beni kurtarır diye kaza yapmasa olur mu? Olmaz yanar. O iskağıt salat neye yarar biliyor musun? Unutur. Bir yerine sakız yapışır, su geçmez, o abdestim oldu sanar, üç kılar, dört kıldım zanneter falan. O gibi unutma ve yanılmaları telafi eder. Yoksa kasten bırakılanları telafi etmez. Devir var ya devir. Biliyor musun iskat-ı salat? Yani yalnız bu ayet ve hadislerle sabit değildir. allah teala karşı üstü zana bağlıdır. Bu kesir olmamakla beraber ee, e, yani ihtiyatan ahirette bir arkamdan da bir sadaka olsun enniyatinde fakire talebeye gidecek bir sadaka mahiyetindedir bunda e, efendi hazretlerinden duydum ki bunu çok inkar ederler şimdiki hocalar yani inkar edene de tabi illa da ayet hadis varmış gibi de üstüne gidemem şimdi her şeyin farkı var ama biz efendi hazretlerinden duyduğumuz ve fıkıhlar gördüğümüz bundan İmam-ı Azam Efendimiz buyurdu ki Mevla'nın bu da bir mağfiret buyurmasını umarız. Anladın? O, o hocalar biliyorlar usullü. E, şimdi bu verdiğin günden öldüğün güne kadar. 90 yaşadın sen efendim 78 sene 78 senelik namaz. Bir namazdan diyelim bir fitre parası koysam, diyelim 9 lira koydun 10 lira koydun bir namaza sen bunu beşten çarp günlük sonra yıllık sonra o yılı da çarp yetmiş bunu çok büyük zengin olursa o zaman verir yani hepsini versin ama senin benim gibi adamların hele ki miras varislere miras kalacak adam para gidecek bütün adam gitti ölü gitti arkadan para da bunun namazlarına gitti Ulan, adam zaten bekliyor kaç senedir ölsün de bir mal kalsın diye verir mi en zengin adam 40 daire bıraktı. Adam çocukları devir parasını vermedi. iki bin lirayı. iki bin lirayı vermedi. Hem de çocuklar da namaz abdesti. Ya. Onun için biraz kenara para koymak lazım. Haliçten bir Müslüman cemaattan birine ben ölürsem çocuk çocuk devir parası da vermeyebilir yani. Böyle bir zaman. E devir parası ne olur işte. 2 bin üç bin lirayla şimdi oluyor. Ama nedir bu? Bu, buluverdiğin günden ölene kadar ki tüm namazlar oruç yapar etleri ama neler var yani onu ben ehli değilim Yap, yapmadım e, ama yapan hoca bende on tespiti var hayvan hakkına kadar hayvan hakkı kediyi kaçırdın köpeğe kış ettin korkuttun hayvanı onun hakkına kadar yani ama şimdi o nasıl oluyor aynı parayı veriyor karşıdaki fakir kabildi diyor kabul ettim ya alıyor onun oluyor isterse alıp gider kaçar ama sonra hep diyor baş yaptım diyor tekrar o hakkını bağışlıyor. Tekrar o hak bağışlanıyor. Böylece kabinte öptü, kabinte böyle yapılıyor. Ondan sonra bu muamele bitiyor. Tabii ki o para orada bulunan fakir, yani o muamele yapılan fakirlere dağıtılıyor. O fakirlere dağıtılıyor. Dolayısıyla orada esasen kaç paralık iş görülmüş oluyor? Kaç trilyonluk iş görülmüş oluyor? Bin lira, iki bin liraya, şey oluyor. Ama bu bir kolaylık. Öbür türlü hepsine bir fitre parası ile adam da uzun yaşadıysa... Arayla başı olmaz. Burada bir Allah'a üstü zan var mı? Var. İmam-ı Azam diyor ki bir mağfiret umulur. Yani en azından ölmüşünün arkasında böyle bir sadaka muamelesi varsa en zayıf bir rivayet bile olsa zaten ölmüş gitmiş sana neler bırakmış insanın o doğruna bir sadaka vermesinde ne mahzur var? Ne mahzur var yani? Ama burada ayet hadis diye kesin bir delil yok. E, devir deniyor buna. Devir. Bir de iskatı Salat deniyor. Ha bunu da bir konu yap. 4001. <gülüyor> bunu da ilk söyledik ha. Belki de bu kadar. Daha da detayı var da şimdi onu da size öğretmeyin. Hepiniz devirci olma başardınız. Ölene iskap yapmaya başlarsınız. Şimdi gelelim zekat borçları. Fitre borçları. Adaklar yapmış, tutmamış. Kurbanları kesmemiş. Kurban vacip Hanefi mezhebine göre. Kazası var mı kurbanın? 10 e, sene kurban kesmemiş. 10 e, sene kurban kaza edecek. Kurbanın kazası var. Adağın kazası var. Adak yapmış, işi olmuş. Adağını yerine getirmemiş. 10 sene geçmiş. Geçsin, kaza. Efendim, fitreler öyle. Zekat, 50 senede 30 sene zekat vermemiş. Şimdi dönüş yapmış. E, e hoca efendi ben başladım. Tamam başladım. Geriye dönüp 30 sene zekatını ne tutuyor? Ya hoca hani karıştırma geriye ileri işi. Işte. Yeni tövbe ettik daha. Namazı desen namaz dedi hava iyi, iyi kaza yapalım. Zekata gelince hesap tutuyor fazla. Ne yapalım? Az daha ne diyecek Adama ben şöyle soruyorum. Diyor, namazın kazasını ben yapacak mıyım veya zekatı falan. Ben ona şöyle soruyorum. Sen diyorum bu namaza başlamadan zekata şimdi tövbe etmeden evvel Müslüman mıydın cavur muydun diyorum. Şimdi şaşırıyor. Diyorum eğer gavur duysan nasıl gavurdun? Mesela şerata inanmıyorum, Kur'an'a inanmıyorum, Allah, Peygamber, Kader, Amen. Tüm bir şeye inanmıyorduysan gavurdun o zaman geri müslüman oldu sorun yok kaza var mı? yok kaza yok müslüman mıydım bu sefer onu da yediremiyor kendine müslümandım elhamdülillah falan hatta buludan beri değil kalu beladan beri adam müslüman e ben de ona diyorum ki o zaman kaza lazım mı? <gülüyor> lazım işte ha işte o gavurluğu göze alırsan <gülüyor> onu bilmez ama bir tanesi dedi bana ona dedi ben dedi şerata inanmıyordum dedi üç baş mescidinde sohbet böyle sayı tabi zamanında rahmet Üç başta dedi, ben dedi, buraya geldim dedi, ilk bomba koyulacak koyulacakken, çarşambaya bomba koyacaksın İsmaila'ya dermiş. rahat merata söverdim dedi ben. Ha dedim o zaman sen kavurmuşsun abi, yeni Müslüman olmuşsun. <gülüyor> tamam sana kaza, bela yok dedim. <gülüyor> Ama sen şimdi Müslümansan ben sana nasıl kaza yok diyeceğim yani. Evelden beri namaza inanıyorsun daha, inanıyorsun Müslümansın. Farz olduğunu biliyorsun, nasıl kaza yok diyeceğim sana ya. Doğru fetva kazaları. Efendim hastaysan fidye verdin. Sonra o hastalık geçti. Tekrar o paraları fakirlerden geri alacak hali yok. Yedik istiler. Ama sen o oruçları bir daha kaza etken mi? Edeceksin mi? Allah canını bahsetmiş. Hastalığın geçti daha. Ya ben şu şeker bir geçse benim öğlene kadar oruç tutmam lazım. Kaç senedir fidyeyle yaşıyorum. Kesin tutar Geçsin keşke. Çok da yemek seven biri değilim hiç ya. Günde bir bir çorba etsem yetiyorum. Şeker geçse Allah'ım füçüyor. Efendimiz dedi senin bu hastalığın geçecek dedi. Kürsüden dedi. 25 beş sene oldu bekliyorum. Allah. Efendinin buyurdu haktır. Allah. Ama işte o zaman da başka hastalık çıkmasa oruçları tutacağız yani. Seve seve seve seve. Keşke tutsam orucun zevki gibi bir şey var mı orucun tadı gibi. E bence çok tutuyorduk daha i̇şte, Mahrum olduk şimdi. E şimdi siz mahrum değilsiniz tutun da ondan Allah. sonra hac Allah. Haç'a gitmemiş. Haç'ın zaten hemen ne yapması lazım? Gidecek. Ama artık elden ayaktan düştü. Yeni de tövbe etti, dönüş yaptı. Haç borcu da üzerinde var. Ama yol emniyeti de var, para da var. Ama tabi ayak falan yürünmesi hale geldi artık. O zaman bedel gönderiyor tabi biliyorsunuz. Ama ele ayağı tutuyorsa mutlaka. Gidecek o tekerlekli arabalılar nasıl geliyorlar ya? Arafat'ta Müzdelife'de. Biz zor yürüyoruz ya tekerlekli arabalardakiler daha fazla rahat. Tabi yani yapabilirler. de yapmalıdırlar yani tekerlekli arabayla bile yapma gücü yetiyorsa yine yapacak. Farz haçı söylüyorum. Peki bunların tevbesi böyle. Geldik. Zina. Lirata. Yani eşcinsellik. Kadın kadına da olsa lezbiyenlik. Erkek erkeğe de olsa. Evet yalan. İçki içmek. Bu gibi haramlardan tevbe nedir? Tam bir sadık pişmanlıkla pişman olacak. Bir daha elime hangi fırsat geçse de ebediyen dönmeyeceğim diye azmedecek. Bunun tevbesi bu. Amin. Subhanallah. Rabbil Allah nasel kel cennet, ne gurdu bıkamın el nahl. Allah nasel kel rıbat kel cennet, ne gurdu bıkamın şahıtkı kel nahl. Allah nasel kel cennet, ne gurdu rıbeili hamı Ne gurdu bıkamın el nahl, ne gurdu rıbeili hamı kabulü muamel. Allah nasel kel kıyıma sellek iman Muhammed. Salatullah Teala Ali sallam ne gurdu bıkamın şerıustahan, ne Muhammed. Salatullah Teala Ali Ve alek alağa ve ala jila Allah minalasıl kün al kulli agili maagili maalim namlu maalim nalem. Yaud mukmin al sharik kulli agili maagili maalim namlu maalim nalem. Allahumma qaza etnam qaza fajala kuret ve rüşeda. Allahum rubban etnamleme min rahmete ve hii etnamleme rina rüşeda. Allahum rubban etme bana nurana ve filana enk ala külşin qadi. Ya arham rahimin ya arham rahimin ya arham rahimin. Ya Rabbi cahiller için uğursuz olan geceleri günleri bize uğumayla. Azımbareyle. Onlara lanet yayanlara bize rahmet yağdır. Onlara da hidayet eyle. Amin. Onlara da iman nasibi eyle. Amin. Ya Rabbi hastalarımıza acil şifetler ver de. Boşlarımıza ödenek ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi cinlenmiş küçük kızlarımızdan, talebelerimizden cinlere, musal cinlerin musal dolduklarını halasıyla kurtar Amin. ya Rabbi. Sen fazlül kereminle ya Rabbi alamin ve egher nasirin. Kanser olanlara acil şifalar eyle. Bizden önce ölenlere gargay gargay rahmet eyle. Muhammed eyle kabul eden nur eyle. Allahumma Allahumma salive seylem. Ve, ve barik. Ale şe yinede Muhammedin Nebiyil Ummi. Muhammedin Nebiyil. Umni, el Habibul Alil Kadri. El, alil el Azimil Cahim. Al ve al ali-i al -ali ve sahabe. Al ve ali-i ve sahabe. Dualarınız kabulü, hayırlı muratların husulu, şerlerin, belaların defo ve Suriye'nin ve Filistin'in ve Mısır'ın, Afganistan'dan, Doğu Türkistan bütün İslam beldelerinin ve vatanımızın bütün fitne ve kargaşalardan halası için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arz edilmek üzere buyurun. As-salatu ve sellem. Aleyküm ya Resulallah. As salatu ve sellem. Aleyküm ya Habibullah. As-salatu ve Aleykâh seyyil el-evveline ve'l-âkhirî. Sübhâne Rabbine Ve selâmü alel rabbil âlemîn. İlâş-ı Rabbin Nebî sallallahu aleyhi ve'l-seallâhu aleyhi ve'l-sehamü <chat> şâhâhına. İmam-ı Tarekantin Efendimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve'l-ruhah. Vâtinâ, vâtinâ, vâtinâ, vâtinâ, vâtinâ, vâtinâ, vâtinâ,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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين